Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, seni sormalı İyiyim Evet, e, ortalık Gene gayet bulanık. Her zamanki gibi artık bu, bu hali herhalde alışmamız lazım. Bir gün aydınlık olduğunda zaten belki konuşmamıza da bilmiyorum gerek kalmayacak. Kalmayabilir. Bugün evet. kulaklarını da zaten çınlattık bir haberle belki sen de görmüşsündür. Bir Macaristan'ı yakından takip eden biri olarak pek sık söylediğin bir şey vardı orada yükselen. Evet. Nazizm, neonazizm ya da aşırsa sağ Harika hı hı. bir haber okuduk bugün BBC'den hı hı. Macaristan'da evsizlere hapis cezası Ön, evet. Önce 600 dolar sonra da hapis cezası verilecekmiş Evet benim Macaristan'da yaşadığım evde hala da evimde aslında duruyor orada Hemen aşağısında çok da merkezi bir yerdir. Hemen aşağısında bir metro hani merdivenlerle enince metro durağı vardır. Ve bütün tabii işte kış boyunca yazın çünkü başka yerlerde de yatabiliyorlar. Ama bütün kış boyunca orada hep evsizler olur. Ya şimdi bu evsizlik sorunu tabii komünizm hani sözde komünizm ben diyorum. Gerçek bir komünizm deneyimi olduğuna çünkü inanmıyorum bunların. O dönemdeki işte komünizm döneminden sonra bütün bu ekonomik alt oluşla vesaire işte evlerini yitirerek bütün varlıklarını yitirenlerin daha sonra kademe kademe zaten Macaristan'ın krizleri ekonomik krizleri hiç bitmediği için bu tabi evsizlere giderek de sayıları artarak katlandı hatta diyelim. Bir ara bir bundan aşağı yukarı bir beş yıl önce ciddi sosyal programlar yapıldı ve evsiz sayısında bayağı bir düşüş oldu. Fakat şimdi bu şekilde cezalandırarak hani ne olacak ne, ne nereye ulaşılacak bilemiyorum. Çünkü o insanlar da zaten kimse o şekilde yaşamak istemez. Ama işte yani mesela bu yasa, bayağı parlamentodan kanun çıkartmışlar çoğunluk kararıyla. 10 bin civarında başkent Budapest'teki evsiz sayısı hı hı. tahmin ediliyormuş. Hı hı. Ama şey diyorlar, önce bir uyaracağız, sonra ikinci aşamada para cezasına. Yani sokakta yatan kişilere yatma sokakta artık evsiz olma diyeceklermiş. Arkasın, bunu, evet. Arkasından para cezası. 600 dolar kadar. Orada da fena bir para değil herhalde cezaları. Tabii canım çok yüksek. Yani macerisi, Türkiye ölçeğinde bir şey yüksek geliyorsa Macaristan ölçeğinde bunu çarpan etkisiyle katlamak lazım. Ee, bir doktorun <gülüyor> maaşının mesela işte 100 bin forint ciddi bir hani bütün ihtisasını yapmış bir doktorun. 100 bin point yani aşağı yukarı ne kadar oluyor bu 300 dolar falan gibi bir şey yani. İşte ee, o bu evsizlerden şey bunun var. iki katı bir şey istiyorlar <gülüyor> evet. doktor maaşının ve ondan sonra da onu ödeyemezlerse de cezaevlerine yollanacaklarmış. çok e... Olacak olan da bu demek ki zaten insanların o parası olsa e, Macaristan'da bir, bir yer tutarsınız kendinize kiralar çok yüksek olmadığı için. Evet, böyle bir, bu, buradan da bu haberden de senin iki günden beri yazdığın yazılara da ayna gözlere geçebiliriz. Yani giderek yükselen bir e, ulusalcılık akımının nerelere neler yapabileceği ve yeni bir siyasi yol ayrımına geçip geçmediğimiz konusuna da geçebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var, bunu da söyleyeyim. E, Macaristan'da mesela bu evsizlerin durumunda... E, Bu evsizlerin birçoğunun alkol sorunu da var. E, alkolikler bir, bir, birçoğu yani zaten o hayata katlanmak için herhalde bir şekilde bir şeye ihtiyaç duyuyorlar vesaire. Veyahut zaten hani alkol tüketimi Macaristan'da oldukça yüksek ve alkolizm ciddi bir sorun. E, fakat gene bu işte toplumsal bir dolu alt üst oluştan, sorun üstünden, sıkıntıdan kaynaklanan bir durum e, aynı zamanda. Biraz da bu işte yeni hükümet, Fidesz, yeni hükümet dediğimiz artık bayağıdır bir zaman oldu yani bir yıl evet. geçti neredeyse. Ondan sonra iktidara geleli. Anayasal çoğunluğa sahip olduğu için istediğini kanunlaştırabiliyor. Mesela Macaristan'da şimdi belli bir saatten sonra alkollü bir şey alamıyorsunuz. Evet alkollü içkili iç, iç, iç, iç, içeceklerin satışı yasaklanıyor. İşte saat 8 mi, 9 mu öyle bir saati var. Tam emin değilim. Yani çok da geç de bir saat de değil. Ee, yani muhafazakar bu sağ hükümetin ...getirdiği işte Hristiyan köklere vurgu yaparak vesaire çeşitli uygulamalar var. Ee, herhalde e ben benim kanaatim evsizlere karşı bu e, cezada da böyle bir e, arka planda vardır muhakkak. Herhalde evet. Ee, evet e, yani aile değerlerim işte hani temiz toplum falan filan gibi hikayeler. Daha önce bahsetmiştik bu radyoda işte e, bazı şarkıların çalınması müstehcen sözler varsa ya da işte... E, toplum değerlerine aykırı diyelim... ...yasaklanıyordu vs. E, şimdi Macaristan'da tabii bir yandan... Bu ...aşırı sağ sorunu var... ...bir yandan da e, bütün Avrupa'da olduğu gibi... ...aslında sağın merkezleşmesi... ...bu aşırı sağın merkezleşmesi durumu var... ...bu Fides örneğinde olduğu gibi. Evet, ben de asıl e, onu... ...şimdi de birazcık deşelim diyorum işte... Evet. Evet. Bir enteresan bir şey de söyleyeyim. Şimdi Macaristan'daki bu aşırı sağ Yobik Partisi'nden bahsetmiştik. Şimdi bunlar bundan bir 4-5 yıl önce Türkiye'ye Müslümanlara karşı bir refleks geliştiriyorlardı. Yani Avrupa'daki bütün aşırı sağ hareketlerde olduğu gibi. Fakat bugün söylemlerinde bir değişiklik var. Türkiye'yi çok sempatik buluyorlar. işte İsrail'le olan ...politikasını çok beğeniyorlar. Ee, Ermeni soykırımının kesinlikle olmadığını düşünüyorlar. Bunun bir batı komplosu olduğunu Türkiye'ye karşı düşünüyorlar. <gülüyor> ve Turan Birliği'nde e, Türkiye ve e, işte kendi köklerinin... E, ...Orta Asya köklerinin e, birleştiğine inanıyorlar. Bu şimdi aslında son dönemde olan bir gelişme. Ve Macar e, diyelim ki bu aşırı sahanın da bir e, ideolojik arayışlarında... ...dönüp dolaşıp Turan fikrini keşfettiler... Ee, şimdi onun propagandasını yapmaktalar ee, ve Türkiye'nin ateşli bir savunucusu Türkiye'de farkında değil. <gülüyor> bir keşfetse <gülüyor> bizimle dostlarımız varmış Avrupa'da diye belki bir e, sevinç dalgası mı yaşanacak artık bilmiyorum. Ee, ya Şimdiye kadar şimdi Avrupa'daki bu aşırı sayının yükselişini Türkiye çok kendisine uzak bir gelişme gibi yorumluyor. E, sanki öyle bir şey yani orada bunlar oluyor işte falan hani kötü kötü işte insanlar işte Avrupa'nın krizi mesela bu işte son e, gene Yunanistan ve İtalya'da hükümetlerin yerinden edilmesi de Türkiye'de o bağlamda tartışıldı. Yani işte Avrupa artık bitti işte orada demokrasi yok falan işte yani hani bir uzak uzak bir olaylar e, orada oluyor e, Türkiye ile hiç alakası olmayan e, olmayacak olan. Diyelim böyle bir bakış açısı var. Halbuki iş böyle değil tabii. Türkiye'nin Avrupa ile Türkiye olmadan çok önce de bağları vardı. Ve iki taraftaki gelişmeler iki taraf da değil aslında. Zaten birbirinin içindeki bu diyelim ki bizim iki taraf olarak gördüğümüz yerin gelişmeler birbirini etkiliyor. Etkiliye gelmiş bütün tarih boyunca. Onun dışında da e, hadi diyelim hiçbir etki yok, e, etkileşim olmayacak diyelim ki. Gene de e, ben olsam Türkiye'nin yani gene kamuoyunun yerinde olsam diyelim merak ederdim. Ne ne oluyor? Burada niye aşırı sağ yükseliyor? Bu insanların derdi ne? Neden bu gerçekleşiyor? E, o zaman işte bu soruların cevapları aransa belki Türkiye'de de e, ki bazı olanlar olabilecekler, bir düşünülür, bir tahayyül edilir. Ona göre de bazı belki tedbirler alınmaya çalışılır. Türkiye'nin çünkü çok ağır bir de handikapı var bütün bu aşırı sağ Avrupa'da yükselirken. Kürt sorunu gibi Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayan açık bir çatışma, Var. Ve Türkiye bunun yükünü yıllardır, on yıllardır sırtında taşıyor. Hatta savaş diyebiliriz. Tabii. Diyebiliriz. Evet. Tabii biz iç savaş adeta niteliğinde bir çatışma yaşanıyor. şey Şimdi hiç mi ayrımcılık yaşanmıyor Türkiye'de? Türkiye bir sevgi yumağı, bir Anadolu işte hep o idealize edilen o beşik mi nedir? Böyle olmadığını aslında... Anadolu e, hoşgörüsü. Evet Anadolu hoşgörüsü. Bizde i̇şte, hiç abi... milliyetçilik yoktur. Uh -huh. Irkçılık yoktur. Bir de bu söylem var zaten. <gülüyor> evet aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde işte Kürt sorunu ile ilgili bir kitap okuyordum. Ve ön sözünde işte gene bu Anadolu hoşgörüsünden falan filan bahsediliyor yani bir ona vurgu yapılıyor yani etnik kökenlerin aslında Türkiye'de sorun olmadığından uluslararası da yazılmıştı bir kitaptı. Orada şu noktaya dikkat çekiliyor 80'lerden bahsediliyor bu daha işte çatışmalar yeni başladığında. O zaman mesela işte Boğaz'da bir lokantada işte sahibi çok dertli vesaire niye diye soruyor işte kitabın yazarı oraya gittiğinde. E, çünkü bugün işte benim Türk garsonlarım Kürt garsonlarımı dövmüş. Bu seksenlerin başından bahsediyoruz ve işte yazar burada e, aslında şeye e, atısta bulunmak istiyor. Belki de haklı şekilde kendi verdiği argümana göre aslında işte hoşgörülü bir toplumdu bu işte bu çatışmalar vesaire neden hani böyle bir şey oldu gibi bu 80'lerin başından bahsediyorsak aradan ne kadar zaman geçti ve ne kadar çatışmanın yükü ağırlaştı ağırlaştı büyüdü büyüdü büyüdü bizim bilmediğimiz kayda geçmeyen kim ne kadar çok olay oluyor ki kayda geçenleri de işte medyadan vesaire falan ki arada sızabildiği kadarıyla duyuyoruz Çünkü genelde bir taassup var böyle haberlerin yapılmamasına yönelik. İşte bu e, huzur beşi imajının korunmasına yönelik. E, fakat durum pek de böyle değil. Eee bunu biliyoruz. E, bu, bunun için işte Türkiye'de yeni bir muhalif söylem belki geliştirmek gerekiyor. Yani 2007'deki o muhtıra döneminde bir tepki çıkmış da ortaya pek çok kesimi bir araya getiren. Şimdi de e, oturup bir siyasetin üstüne çıkmak eee Üstünde bir düşünüyor olmak gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde ben e, Ahmet Hakan'ın programında CNN Türk'te e, Hüseyin Aygün'ün e, dersim olaylarıyla ilgili konuşmasını e, izlemiştim CHP Milletvekili. E, ve beklemediğim şekilde ben de Ahmet Hakan'ın e, programda olduğu gibi e, etkilendim. Çünkü o dersim olaylarıyla ilgili e, Hüseyin Aygün kendi çabalarıyla işte araştırdı. Ben de hiç ne kim olduğunu, daha önceden hani bu konulara eğilip eğilmediğini vesaire hiç onları bilmiyordum açık Kitapları açıkçası. Kitapları var halbuki değil mi? Ya? Evet, evet. Yani, ama ben tamamen bu konudan bir haberdim diyelim. Ee, ya Kafamda öyle bir e, Hüseyin Aygün imajı yoktu diyelim daha doğrusu. Hmm, evet. Ee, Kendisini birdenbire işte bu konularla ilgili konuşurken vesaire görünce bir nevi alaylı tarihçi olarak kendisinin hani çok da insani bir dille anlatması bunları. İşte bir CHP'li gibi değil veyahut da bir milletvekili gibi değil hatta. Tamamen bu meseleyi insani olarak dert edilmiş biri olarak anlatması benim çok ilgimi çekti. Ve anlatılanlar da belki o yüzden belki başkası çıkıp anlatsaydı, bir tarihçi anlatıyor olsaydı. Bu etkileyici olmazdı. Evet yani insan odaklı doğrudan evet. göre birey odaklı bakılması tabii bizim yıllardan beri de bunu temel insan haklarının başta yaşama hakkı olmak üzere savunanlar açısından çok önemli bir odak noktası bakış açısı yani. Elbette yani bu işte o programda belki sadece bir an olması gerektiği gibi bir gazetecilik yapıldı. Siyaset üstüne çıkılarak. İşte e, o e, tahrik edici veya işte polemik yaratmaya yönelik sorularla değil e, tamamen e, merakla ne nedir, nasıldır, niye bu sorularla gazeteciliğin temel sorularıyla aslında e, olması gerektiği gibi bir e, program yapıldı. Bir milletvekili de olması gerektiği gibi Bir politikacı da olması gerektiği gibi Sadece toplumsal bir meseleyi Dert edinerek konuştu Ve bu aslında dünyanın Yani birçok yerinde e, siyasette sorunlar yaşanıyor vesaire ama zaten günlük olarak olan bir şey. Ama Türkiye'de <gülüyor> ekstradan bir e, olağanüstülük gibi geliyor. Belki evet şaşırtıyor değil mi izleyeniz? Izleyen. Evet yani nasıl şaşırtıyor oluyor? alışık değiliz nasıl yani evet. orada bekli, bekliyoruz ki şey olsun bir tane mesela polemik yaratacak başka birine bağlanırsın Veyahut da başka bir konuk olsun o bir şey desin o ona bağırsın çağırsın atışılsın falan filan. Ee, ve hani programın sonunda bir de Ahmet Hakan da hani kendine bir özeleştiri yapıp ben de böyle siyasete malzeme ederek konuyu yazmıştım dedi. Yani bu, bu bile hani onu dahi etkiliyorsa <gülüyor> burada evet. bir şey vardır herhalde. Neyse ya yani genel olarak e, aslında olması gereken şu partiden, bu partiden veyahut da bu siyasi görüşten, o siyasi görüşten vesaire değil. Ya içinde şu an bulunduğumuz Sadece toplamın değil, aslında bütün bu Avrupa'yı ve işte bütün bu Orta Doğu coğrafyasını vesaire etkileyen dinamiklerin gerçekten sarsıcı etkiler yarattığını biraz düşünüp okumaya çalışıp buradan hareket eden bir söylem geliştirmek lazım. Maalesef Ergenekon davası fena şekilde tüketildi. Burada... Yargı sürecinde yapılan birçok artık hata demiyorum bilinçli olarak herhalde yapılan şeyler vesaire falan filan. Evet, başta, tutuklu, ben... başta tutukluluk sürelerinin akıl almaz boyutlarda olması ve çok geniş kapsamlı tutulması olmak üzere pek çok şey var evet. Yargı organının da ciddi şekilde malul olduğunu gösteren pek çok şey vardı ve o toplumda beliren o umutları da yani Ergenekon davasıyla birlikte derin devletin başta işlediği cinayetler olmak üzere pek çok şey üstü örtülen şeyin açığa çıkacağı umudu vardı. fakat bunu tabii tüket senin de sözüne ettiğin gibi bunun da tüketilmesi yolunda bir sürece girildi. Ya bu bunu söylemek benim için çok acı çok çok yani gerçekten bu çünkü bu mesele cidden dert dertedilmiş. Biriyim ben hala aslında Türkiye'nin arınabilmesi açısından hep İtalya'yla da karşılaştırmalı baktığım için bunun nasıl bir fırsat olduğunu nasıl tepildiğini belki o yüzden hani özellikle en başından beri mesele edindiğim için özellikle dert ediniyorum. Bu bu dava maalesef tamamen yeni de, eski derin devletin ve yeni derin devletin arasındaki bir oluşum tepişmesine başlıyor. Dönmüş vaziyette ve hala işte yani gerçeklerin açığa çıkmasını artık bırakın bir yana. Onun dışında zaten bunun Türkiye'de aslında bir yeni siyasi kültürün oluşmasına öncülük etmesi gerekiyordu. Fakat bu maalesef olmadı ve bundan sonra olması da çok zor. Keşke olsa ben olmasını gene de ümit ederim. Evet. E, fakat e, davanın içinde birçok işte şaibeli şey var işte e, bu en son e, Karşif e, Kozinoğlu'nun ölümü e, neyse e, bilemiyorum Türkiye'nin yani e, evet. yarattığı e, süper ajan e, aslında kendisi e, fa, fazla da gazetecilerin hiç izlelemediği bir insan ama. Evet e, ve şey de ilginç değil mi yani Karşif Kozinoğlu e, özel örneğinden konuşacak olursak o tamamen e, <gülüyor> Milli istihbarat Teşkilatı'nın derin kanadının Ergenekon'una olan tek bağlantı noktasıydı ve o da böyle bir şeye gitti a açıkçası şöyle bir şey var K e Türkiye'de e hani e Amerikan filmlerinde gördüğünüz tarzda süper ajan neyse onun Türkiye karşılığıydı e bir anlamda karşılığı belki hala bilemiyorum e ve Türkiye'de Büyük oyunu oynayan yani bütün bu o, Avrasya, Orta Asya vesaire oralarda Çin e, operasyonlarda yer alan bir kişilikti. Yani uluslararası boyutu olan biriydi. E, ve e, aslında son derece de tabii enteresan hani gerçekten ne oldu ne bitti vesaire. Artık o beni çok da ilgilendirmiyor açıkçası. Bu yeni ve eskilerin devletin meselesidir. Beni ilgilendiren sonuçta bütün bu şaibelerin olması. Ee, bir türlü işte e, o hukuk devleti kavramını yerine demokratik bu hukuk devleti kavramını yerine oturtamamamız. Yargının zaten Türkiye'de müthiş sorunları var. Ee, bütün bunların e, fena halde yaşanması bu dava sürecinde. Benim için önemli olan o. Ee, ve e, bu dava kaybedilmiş bir süreç Türkiye'de yeni bir işte muhalefet e, nereden nasıl oluşur? Ee, belki işte bu uluslararası gelişmeleri de göz önüne alarak biraz hani aşırı sağın Türkiye'de patlamasının ne anlama geleceğini düşünerek belki olabilir biraz da yani önüne alacağı konulardan bir tanesi yeni muhalif düşüncenin bu olmalı diye düşünüyorum. Tabi birçok konu var. Aslında Avrupa'da da aşırı sahanın yükselmesinin bir sebebi politikanın içinin boşaltılması. Politikanın popülist düşüncenin her zaman yaptığı gibi bir çözüm önerisi sunuyormuş gibi gözüküp aslında sadece halkı galeyana getirmesi vesaire İşte hep merkez leşmesinden bahsediyoruz aşırı sağın. Belki bugüne kadar e, aşırı sağ Türkiye'de bir payı, kendi başına parti olarak hani MHP'yi de geçiyorum. Gerçekten böyle bir e, aşırı rükçü söylemlerin falan filan yapıldığı bir parti olarak ortaya çıkmadıysa... ...bunun sebebi e, biraz da bütün partilerin aslında zaten... O çizgi devamları. Evet bunu üstleniyor. İçeride giz, yumuşatılmış. Iç, evet iç, içselleştirilmiş bir şekilde. Ben de bunun çok doğru bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Evet. Senin ayna gözler diye iki yazıda ele aldın bu konuda. İkinci yazıda özellikle işte bu Türkiye'de bundan sonra da bir aşırı sağ söylemin yükselmesi olacak tahmininde uğursuz bir kehanette bulunuyorsun diyebiliriz. Maalesef çünkü ben uğraştığımız kamuoyu olarak uğraştığımız konuları bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber ki dikkatimi çekti işte bu hani CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev başına geleceğini işte Amerikan derin devletinin bir şeye olan uzantısı olan John Hopkins Üniversitesi'nin işte şey bir düşünce kuruluşu Silk Road Studies bu hmm. Pekin çalışmaları işte öngörmüştü. İşte bu konuda şey yaptı. adeta bir operasyon düzenlendi vesaire gibi. Yani, yani şimdi tekrar dahi edemiyorum. O kadar ipi sapa gelmez bir senaryo ki. Ee, tesadüfen bu bahsi geçen e, Halil Magnus Karavelli'nin makalelerini e, bazı işte ben de doktora yapıyorum derslerimizde vesaire okuyoruz derin, derin, derin makaleleri evet. <gülüyor> maalesef çok da derin değiller yani klasik Türkiye analizleri şu şöyle oldu bu böyle oldu fazla da e, yani, e, sarsıcı görüşler bildirmeden. Ee, kimi zaman işte AKP'nin iyi yaptığı şeyleri dikkat çekerek, kimi zaman başka partilerin olursa eğer yaptığı iyi şeyleri dikkat çekerek falan yani dengeli sayılabilecek. Türkiye analizleri fazla heyecan verici de olmayan. Hı. Ama bunlar işte Türkiye'ye böyle birdenbire sanki komplo işte şey bir operasyon vesaire. Bunlar oturup ciddi ciddi bazı köşe yazarlarının vesaire tartışıyor olması, bunların gündem yaratıyor olması, Şerif Mardin'in mesela yıllarca ders verdiği bir olan John Hopkins'in Amerikanların devletinin aygıtı olarak nitelenmesi bana bilmiyorum ya hakikaten şaşırtıcı geliyor Evet yani psikolojide bir kayma ve bozulma e, durumu olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz pek çok e, örneğe dayanarak komple gerçek gerek yok zaten e, Türkiye'nin gerçekleri İşte son dönemde bazı işte gene 28 Şubat'ta vesaire değişti. Mesela Surluk döneminin bazı esrarengiz kişilikleri tekrar bunlar gündeme geliyor. Açıkçası da çok da inanamıyorum ben bununların da bir, bir arınma sürecinin emareleri olduğuna. Eee Ergenekon davası hikayesinde olduğu gibi Türkiye bölgesel bir Amerika olmaya doğru gidiyor. Hedefini de böyle koymuş gibi gözüküyor. İşte Amerika'da da tarihinde her zaman bir takım şeylerin ortaya çıktığını ama bir şey dolu şeyin de üzerinin örtüldüğünü hep görmüşüzdür. Sistemin adeta kendini bir temizlemesi gibi, tam temizlemesi de değil de imaj, Temizlendiği imajını vermesi aslında. Ve uzun vadede meşruiyetini sağlaması, devamını sağlaması gibi bir e, geleneği vardır. Türkiye'de de bu, bu herhalde kopyalanmış gibi gözüküyor. Ben de birazcık son dönemdeki bu e, gene işte e, şeyleri, Mehmet Eymür'dü vesaire de öyle isimlerin gündeme gelmesini veya işte 28 Şubat hikayesini, Özal kastı vesaire bunların e, biraz hani E, hesaplaşılıyor gibi bir şeylerin ortada dolaşmasını biraz buna bağlıyorum açıkçası. Ama e, işte temel sorunları çözmeye gelince işte e, hepsi kapıda bekliyor. E, aslında Türkiye gündeminde ana madde olması gereken birçok şeyi konuşmuyoruz. Geçtiğimiz e, hafta boyunca mesela bazı öyle haberlere öyle bakmaya çalıştım ben. İşte Van'da yaşananlardan bugün hala deprem sonrası tutun işte Türkiye'de işte bir rapor vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, sosyal politikalar bölümünün Biri e, biriminin hazırladığı. İşte Türkiye'de pek çok çocuk e, yemek yemeden okula gidiyor. Aç dolaşıyor. Okul gününü aç tamamlıyor mesela. Türkiye'de işte hani bu e, bir sıcak yemek de yedesinler gibi işte bir e, o devlet bunu da sağlasın gibi bir şey vardı. Yani onun dışında mesela e, devletin e, askerlik yaptıracak Ya paralı askerlik yaptıracak insan kotasını sayısını dolduramaması. Evet. Bunlar evet. çok ciddi gelişmeler ve oturup üstüne düşünülmesi gereken gelişmeler. Ee, hepsi ayrı ayrı aslında biz üzerine konuşuyoruz, ediyoruz. Siz zaten bunu hep yapıyorsunuz ama Türkiye gündeminin bunlarla meşgul olması lazım. Ama asıl de, temel sorun da orada galiba. Tamamen yapay e, sahte bir gündemle e, çok büyük ölçüde zaman ve enerji kaybediliyor gibi bir hissiyat var. Yani bazen öyle bir hale geliyoruz ki Mayrılgaz'la beraber burada tam bir paralel evren yaşandı. Evet. Duygusu yaratıyor insanda. Son derece önemli uluslararası ve Türkiye'yi de çok çok derinden ilgilendiren gelişmeler oluyor. Ama bunları hiçbir şekilde geçen gün hiçbir şekilde görmüyoruz. Geçen gün yani dört önemli Sıralamada dört önemli haberi okuduk biz kendimize göre sıralayıp dünyadaki ve herhangi biri Türkiye'deki şeylerde yoktu. Buna Van'daki bir durum da dahil yani... yer almıyordu yani. Bu işte mesela e, İtalya'da e, ve işte Yunanistan'da diyelim ki bir e, Avrupa Birliği seçilmiş hükümetleri yerinden edecek bir e, bir nevi 28 Şubat'tı artık öyle bir şey değil tabii de alakası yok da bir e, manevraya giriştiyse bunu da iyi anlamaya çalışmak lazım. Ya gerçekten işte, işte Avrupa'da demokrasi bitti olayı değil bu. Bir şey var orada. Demokrasinin krizi var. Bir kere dünyayı saran bir demokrasinin Şu an yaşadığı e, demokrasi oy vermekten ibaret olmadığı falan filanla ilgili ciddi bir aslında e, o, olay var, bir, bir durum yaşanıyor. İşte bir işgal, bu hareket, evet, yani işgal hareketleri evet. indignados Yunanistan'da, İspanya'da ve Amerika'da, özellikle de Amerika'da, Mısır'da, Tahrir'de hepsi bu, bu demokrasinin artık büyük bir adaletin e, yürümediğini, sistemin söylemi tamamen değiştirdiler diskuruya. Yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ve bu e, şeyin, e, mafya üzerine Yazdığım Napolistan mafyası üzerine yazdığı kitap neden, nedeniyle saklanmak zorunda olan yazar Roberta Saviano'nun lafı beni çok çarpmıştı. Bizim yani işte bizim derken işte aslında mesela ben işte mafya ile ilgili kitap yazıyorum işte entelektüeller İtalya'da bu kadar eleştiri yapıyorlar entelektüelleri geçtim muhalefet var işte halk bilmem ne vesaire yani yıllardır Berlusconi olayı yaşanıyor tartışılıyor vesaire ama bizim yapamadığımızı toplum olarak yapamadığımızı en sonunda piyasalar yaptı ve cart diye bir günde adeta Berlusconi gitti e, bu bakış açısı beni çok sarstı açıkçası biz bunu yapamadık ve birden işte piyasalar Avrupa Birliği bilmem ne işte o e, devreye girdi diyelim o yapı E, Berlusconi gidiverdi Burada işte nedir sorun yani İtalya açık bir toplum olması gerek aslında Öyle bir toplum e, Niye bunu başaramadılar Niye yapamadılar Siyaset niye orada tıkandı Türkiye'de olduğu gibi boş boş konuşmalarla Yıllar aylar 10 e, yıllar geçti Adeta afyonlanarak Televizyon karşısında İtalya'nın temel meselelerini hiçbiri çözülemedi Şimdi Mario Monti Tıpkı e, Yunanistan'daki e, muadili e, e, gibi e, 30 yıldır yapılmayan reformları yapmak üzere iş başına getirildi. ya yani iş yapsın diye. Bunu işte seçilmiş politikacı yapamıyor çünkü diye. Evet ben de ama çok doğrusu büyük bir ümit var görmüyorum. O Mario Montagnin evet, ve 18... şey, Goldman Sachs. <gülüyor> operasyonu evet. gibi bir şeydi. Evet, ben, aynen. Evet, tabii şurayı tabii. maalesef dolduruyoruz. Yani tabii. burada kesmek zorunda değil. Gelecek hafta var programımız ama ben deniz olmayacağım Hı. büyük bir ihtimalle. Çünkü Woodurban'daki zirveyi iklim zirvesinde oradan açık radyo adına izlemeye gideceğim ama devam edecek. Bizi özlemeyeceğiniz bir yerdesiniz yani. <gülüyor> evet. Anlıyoruz. Teşekkürler. Peki çok teşekkürler. Biz size özleyeceğiz ona. Öyle teşekkürler. <gülüyor> Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar...